Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhebbula fefe'afu ennâ. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minel zalimeyn. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena âtina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten ahirette de iyilikler var. Ve gına azab-ı nar bizati şen azabından koru. Rabbena Rabbim beni affet. Ve li validaye anamı babamı affet. Ve lil bütün müminleri affet. Yevme yekumul hesab, o şiddetli hesap gününde. Rabbi auzu bike min hamazatil şeyatin. Rabbim bağış vereceğim şeytanların dürtülerinden sana sığınırım. Ve auzu bike Rabbiyahdurum ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrah sadri. Allah'ım şu göğsüme çok genişlik ver. Ve yessirli emri yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdetem min lisani şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yafkahu kavli ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Amin ya mu'in bi taha ve yasin. Yerleri ve göklere aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamüsenar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala şu mescidimize döndüğümüz, vuslata erdiğimiz şu mübarek gecede bütün peygamberlerin ruhaniyetini şu ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler, dua etsinler. Amin ya mu'in. Rabbim nasip ederse Bakara Suresi 31. ayet-i kerimesini sizinle konuşacağım. Bu ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri geçmişte yaşanmış olan bir olayı, meneklerin kendisine itiraz ettiği bir meseleyi aktarıyor. İnsanı yaratma hususunda biliyorsunuz menekler kendisine itiraz ettiler. Ne gereği var? Seni layıkıyla tesbih eden, zikreden ve bunda yorulmak bilmeyen bizler dururken, Kan dökecek, fesat çıkaracak insanları neden yaratıyorsun Allahım? diye Allah Teala ya sualde bulundular. Allah Teala buyurdu ki, siz bilmezsiniz, ben bilirim. Siz bilmezsiniz, ben bilirim. Bundan sonra gelen bir ayette, insan mı üstün, melek mi üstün, melekler mi üstün? Sualinin cevabını alabilmemiz için bu ayeti kelimeyi idrak etmemiz anlamamız lazım kardeşler. İnşallah bu ayeti okuduktan sonra, neden Allah Teala bizi meleklerden üstün kıldı? Bizim meleklerden üstün olan sıfatımız ne? Nedir yani? Neden biz onlardan üstün olduk? Karşımızda rakibimiz nefsi olmayan bir varlık. Aklı var. Nefsi yok. Kusur işlemiyor, günah işlemiyor, hata işlemiyor. Devamlı surette yaratıcısını zikrediyor. Biz akıl var ama nefs de var. Düşebiliyoruz, kalkabiliyoruz. Günah işliyoruz, tövbe ediyoruz, ibadet yapıyoruz. Bazen uyuyoruz, nefsi lezzetlerimizi tatmin ediyoruz. Onlar kadar istikrarlı değiliz. Düşüp kalkıyoruz. Ama Allah bizi onlardan üstün kıldığını söylüyor. Ve bu ayetle çok net bir şekilde bizi bazı vasıflarımız karşılığında onlardan çok daha üstün yaptığını beyan ediyor. İnşallah ayeti dinleyince idrak edeceksiniz, anlayacaksınız. Mevla Teala feyiz almayı nasip etsin kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ve alleme adamel asbah ekullehâ. ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسمها يا اولائي ان كنتم صادقين سنغ الله العظيم muhakkak yüce Allahımız doğru söyledi Rabbimiz şöyle buyurdu Raalleme ademe öğrettik Adem'e öğrettik El e, isimlerini öğrettik. Kullaha küllüm yalan. Türkçe'de bili biliyorsunuz kullandığımız bir tabir var. Küllüm yalan hocam, küllüm. Nereden geliyor? <gülüyor> Kökü Arapçadan geliyor. Kullandığımız kelimelerin yüzde seksini Arapçadan gelmedir. Kullaha bütün isimleri Adem'e isimlerin tamamını öğrettik. Dikkat buyurun, bu isimler insan isimleri falan değil. Bu isimler dünya... Yaratıldıktan sonra Dünya içinde ortaya çıkacak olan bütün canlılar, bütün cisimler, bütün insanlar, bütün meslekler, bunların tamamının isimleri var. Bu isimleri kim biliyor? Adem Nebi biliyor. Adem Nebi de bütün çocuklarına bu isimleri, bu insanları, bu esmaların tamamını öğretmiştir. Mevlata diyor ki bunu, bunu o çalışarak öğrenmedi. İlim iki türlü olur. Kesbi ilim ve hebi ilim. Kesbi ilim çalışmayla, oturmayla, dinlemeyle. Bakın şu anda hepiniz buraya geldiniz. Ekranları başında insanlar bizi izliyorlar. Maç izlemiyorlar, saçma sapan dizileri seyretmiyorlar. Bizi izliyorlar. Neden? Kesbetmek için, biriktirmek, toplamak için. İlim toplamak için iki şey yapman lazım. Ya okuyacaksın. Ya okumayı sevmeyen bir insansan, sıkılgan bir insansan dinleyeceksin. Hitabı sana uygun olan ehli sünnet bir hocayı, bir âlemi dinleyeceksin. Dinleyerek kendini ilmen geliştireceksin. Buna kesbi ilim denir. Toplayarak elde etme ilmi. Bir ilim tarzı daha vardır ve bir ilimdir. Bu da Allahü Teala'nın direkt olarak okulun aklına ve kalbine indirdiği ilimdir. Peygamberlere bu ilimden verilmiştir. Sahabelere, velilere, alimlere bu ilimden verilmiştir. Vehbi bir ilim. Bu ilimin verildiği peygamberlerden bir tanesi kim? Adem Aleyhisselam. Allah'ın selamı onun üstüne olsun. İnsanlığın atasıdır, babasıdır. Cinlerin atası Can'dır. Onun ismi Can. Cinlerin lideri. Bütün cinler ondan çıkmıştır. İnsanların atası Adem'dir. Şeytanların atası kimdir? İblis. O da zirvedir. Bütün şeytanlar ondan çıkmıştır. Dolayısıyla kardeşler, ilim iki, iki şekilde elde edilebilir. Bir Allah'ın vergisi, bir de çalışmayla. Burada Allah Teala Hazretleri, Adem hiçbir çalışmada bulunmadı. Hiçbir gayret göstermedi. Biz ona hiç çalışmamasına rağmen ilmi indirdik. Devam etti Allah'ımız. Sonra arz ettik. Meleklere arz ettik. Meleklere gösterdik. Allah-u Teala bütün her şeyin ismini Adem'e öğrettikten sonra melekler dediler ki biz, biz ondan daha hayırlıyız. Biz asla sana itiraz etmeyiz. Biz ne diyorsan yaparız ve gece gündüz seni tesbih ederiz allah Teala Hazretleri sonra meleklere gösterdi. Bir şeyler gösterdi meleklere. Devam etti Allah'ımız. Fekale ve onlara dedi ki, Enbi'uni, bana söyleyeyim bakalım. Madem Adem'e gerek yok, insanlığa gerek yok. Madem ondan daha hayırlı, daha üstün olduğunuzu iddia ediyorsunuz ey melekler. Enbi'uni, bana söyleyeyim bakalım. Bir şeyleri gösterdikten sonra. Haulâ'i, bi esmâ'i haulâ'i. Bunların isimlerini bana bir söyleyin bakalım. Neyin? Şunların isimlerini. Şunlar. Müfessir Abdullah İbni Abbas diyor ki Allah Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'a çanağın ismini öğretti. Tabağın ismini öğretti. Mercimeğin ismini öğretti. Devenin ismini öğretti. Karıncanın, kuşun ismini öğretti. Bakın meleklerin hiçbir tanesi bunları bilmiyor. Allahü Teala bu isimleri Adem'e öğrettikten sonra bu yarattığı her şeyi cisim ya da canlı Adem Aleyhisselam öğrettikten sonra meleklere, meleklerin yüzüne bir sual soruyor. Diyor ki hadi bakalım şunların isimlerini siz sayın. İsimlerini siz sayın. Melekler ne oluyor? Kitleniyor. Melekler kitleniyor. Arkadaşlar dikkat buyurun. İmam Razi Hazretleri diyor ki bu bu ayeti kerime insanın melekten üstün olduğunun en açık delilidir. Bu ayeti kerime aynı zamanda. İnsanı melekten üstün kılan en önemli vasfın ilim olduğunu bize beyan ediyor der. Bakın kelime kelime getirdim buraya okuyacağım. Razinin olaya bakışını müfesselerin pieri olaya bakışını anladığınız zaman konuyu çok daha anlayacağız. Şöyle diyor. İlmin fazileti bu ayet ilmin faziletini delalet eder. Delil ortaya koyar. Çünkü Cenab-ı Hak Hazreti Adem yaratmasındaki hikmetinin kemalini ancak onun ilmini ishar etmek suretiyle göstermiştir. Şayet herhangi bir şeyin ilimden daha şerefli olması imkan dahilinde olsaydı, Allah'ın ilim ile değil de bu şey ile onun üstünlüğünü ishar etmesi gerekirdi. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın meleklerden daha üstün olduğunu meleklere gösterecek ya Allah. O daha güzel diye güzelliğini ortaya koyabilirdi. Ama böyle bir şey yok. Melekler çok temiz, berrak, bizden daha güzeller. Nurdan yaratılmışlar, biz topraktan yaratıldık. Allah aşkına ışık mı daha cazibelidir, daha çekicidir? Toprak mı daha cazibelidir, daha çekicidir? Nur, nur. Hani annen sana bir kız bakmaya gittiğinde yüzünden nur akıyordu. Işığından gözlerim kamaçtı. Oğlum al bu kızı. Der mi demez mi? <gülüyor> al bu kızı der. Ama ne diyor? Kızın güzelliğini sana beyan ederken yüzünden nur akıyordu. Gözlerim, gözlerim kamaçtı ışığından. Kızın ışığından gözlerim kamaçtı. Nur, melekle. Güzellikle bizi üstün kılmıyor Allah Teala. E, kuvvetle de bizi üstün kılmıyor. Süratle hızla da bizi üstün kılmıyor. Çünkü melekler bir anda... Bir yerden başka bir yere hızla gidebilirler. Bizim öyle bir kuvvetimiz yok. Bir yerden bir yere seyahat edebilmek için para vermemiz gerekiyor. Ve zaman harcamamız, enerji harcamamız gerekiyor. Meleklerde böyle bir şey yok. Dolayısıyla onlardan üstün olabileceğimiz sınıflar bunlar değil. Sıfatlar bunlar değil. Onlardan üstün olduğumuz sıfat ilim. İlim. Allah meleklere bunu vermedi, insana bunu verdi. Her şeyi sana öğrettim diyor. Her şeyi. Bakın, Muhammed Aleyhisselam'a sahabenin bir tanesi geldi. Bir sual sordu. Sualini cevapladıktan sonra Cebrail Aleyhisselam geldi ve dedi ki bu sana sual soran kişinin bir saatlik ömrü kalmıştır. Bakın bu gaybi bir bilgidir. Bir dakika sonrasını peygamber dahi olsa bilemez. Ancak Allah bilmesine izin verirse bilebilir. Gaybın anahtarları Allah'ın indindedir. Bunu dilediği rasullere bildirir Ayeti, ayetleri gözü önündedir. Delil olarak burada durur. Şimdi. Muhammed Aleyhisselam da yanındaki sahabilerden kimin daha çok yaşayacağını, kimin az yaşayacağını bilmiyor. Ama Allah bazen bildiriyor. Bu kişiye diyor ki senin bir saatlik ömrün kaldı. Bana şimdi kardeşim Cebrail geldi. Dedi ki senin bir saatlik ömrün var. Şimdi biz olsak ne yaparız? Eyvah yandık. Hemen eve gideyim paraları toplayayım. Hanıma paraları göstereyim. Yani sakladığım yerler vardı onları göstereyim. Ortaklarla işleri halledeyim. Benden sonra ölümünden sonra işleri devam ettirsinler. Biz ne yaparız? Hemen dünyalık bari. Bir saat sonra öleceksem dünyalı bir düzene sokayım deriz. Düşük bir zeka seviyesi. Çok düşük bir zeka seviyesi. Oğlum sen gittikten sonra dünyalık iyi olsa ne olur kötü olsa ne olur? Bu hanımına çocuğuna zaten Allah Teala bakar. Akrabaları var, yakınları var, senin de bıraktığın bir şeyler var. Allah Teala zaten ızka kefil. Ne düşünüyorsun onları? Sen bak kendini kurtarmaya. Sen bak kendine. Sahabe ne sordu Muhammed Aleyhisselam'a? Dedi ki Allah'a sürü. bu bir saat içinde bana ne yapmamı tavsiye edersin? En hayırlı amel olarak, en güzel iş olarak ben kendimi kurtarmak istiyorum. Bir saatim kalmış. Ne yapmamı tavsiye edersin? Muhammed Aleyhisselam ne buyuruyor? Kabe'yi tavaf et demiyor. Hemen oruç tut demiyor. Hacca git demiyor. Çok zikret demiyor. Secdeye kafanı koy kaldırma demiyor. Bir şey söylüyor. Hemen ilim öğren. Ya bir saat kalmış. ilim öğrensen ne olur, öğrenmesen ne olur? <gülüyor> Mübarekler, Müslümanlar. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Kıyametin kopacağına bir saat kaldığını bilseniz bile ağaç dikiniz. Bir saat sonra kıyamet kopacak. Ağaç diksen ne olur? Sen o hamleyi yap. Sen o hamleyi yap. O hamle bitmeyen bir ameldir. Ağacı diktiğin anda senin kalbindeki niyette bu ağaçtan bütün insanlar ve hayvanlar faydalansın varsa kıyamet kopsa bile senin kalbinde bu niyet olduğu için Allah niyetine göre sevabını verecektir. İlim de bunun gibidir. Bilsen ki ölüm döşeğindesin, Covid'den gidiyorsun, bir şeyler okumaya, bir şeyler kesbetmeye, toplamaya fırsatın varsa ilk fırsatta öğrenebildiğin kadar ilim öğren. Aç bir kitap oku, aç bir vaaz dinle. Üç kelime, beş kelime, üç bilgi öğrensen belki o üç bilgide üç tane farklı Müslümanın hayatını kurtarabilirsin. Bir saat yaşamın kalmış olmasına rağmen. Bu sahabede Muhammed Aleyhisselam'a bunu söylediğinde Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ilim öğren. Bunda zararın yoktur, hemen ilim öğren. Olayı rivayet eden sahibi diyor ki ikindi vaktinden sonra bu olay gerçekleşti. Akşama varmadan adam vefat etti. Gaybi bilgiyi Allah bildirdi. Muhammed Aleyhisselam zaten hayatı boyunca hiç yalancı çıkmadı. Hiç yalancı çıkmadı. Ve burada da olay ortaya çıktı. Şu halde Müslümanlar bizim için bu dünyadaki en önemli fiil, en önemli kazanç ibadet yapmak mı? Çok namaz kılmak, çok oruç tutmak mı? Hayır. En önemli kazanç ilimdir. Bu ilim öyle bir şey ki, öyle bir nimet ki asla ve az zarara düşmezsin. Devamlı surette kazanırsın. Ve kazandığınla beraber zenginler nasıl etrafındaki insanlara faydalı olur? Bunlar zekat vermek zorundadır. İlim ehli de etrafındaki insanlara faydalı olmak zorundadır. Muhakkak hiçbir şey yapmam dese onun yaşam tarzıyla, hareketiyle, görsel örnekliğiyle etrafındaki insanlara faydalı olur. Namaz kılan bir insan... Bir yerde çalışmaya başlar. Orada hiç namaz kılan insan yoktur. Yirmi tane iş arkadaşında. Sadece bunun namaza gidip geldiğini gördükleri için namaz konusunda ilmi olduğundan dolayı sadece örnekliğiyle oradaki iki arkadaşla namaza başlar. Bu yapabiliyorsa ben de yaparım der. Ve namaza başlar. İlim böyle bir şeydir kardeşler. İşte ayeti iki yönden tefsir ediyorlar. Bir, Allah Adem'e bütün lisanları öğretti. Bütün dilleri öğretti diyor İmam Razi. Bu bir görüştür. Lisanlar Bugün dünyada konuşulan yüzden fazla lisan nereden gelmiştir? Adem Aleyhisselam'dan gelmiştir. Allah Teala Adem'e ve soyuna bu lisanları öğretmiştir. Adem'in evlatları yeryüzüne dağıldılar. Hangisine daha kolay bir lisan geliyorsa o lisanı kullandılar. Ve yeryüzünde farklı farklı lisanlar oluştu. Bu ayetin bir manasıdır. Bir başka manası da bütün eşyanın isimlerini öğretti. Bütün mesleklerin isimlerini öğretti. Dolayısıyla meleklere üstün kılmasının en önemli sebebi, en önemli vasfı İlim oldu. Biz Müslümanlar için de bu çok önemli bir ibret oldu. Allah Teala Hazretleri hayatımızın sonuna kadar bu ilim ile iştigal etmeyi, ilim kesbetmek için çalışmayı hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Mevla Teala Kur'an'da buyurmuyor mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Biri biliyor, biri bir şey bilmiyor. Allah Teala bakın ikisi de insan, ikisinin de iki tane gözü var, kulakları var, aklı var, ruhu var, bedeni var. Ama biri üstte biri altta. Neden bu üstte? Çünkü bu bilen. Bu ilmi kesbetmek için çalışmış, gayret göstermiş. Allah Teala da öğrendiğin öğrendiği nispetinde onun kalbine ve aklına vehbi ilimde koymuş. Sen bildiğini amel edersen Allah sana bilmediklerini öğretir diyen Muhammed Aleyhisselam'ı unutma. Unutma. Öğrendikçe Mevla kalbine hikmetler de akıtır. Devamlı surette bu ilmi, bu muhabbeti kalbine akıtır. Mevla Teala öyle buyuruyor. Hiç bilen de bilmeyen bir olur mu? Hiç karanlıkla aydınlık bir olur mu? Başka ayette hiç temiz olanla pis olan bir olur mu? Başka ayette hiç görenle görmeyen bir olur mu? Bakın ikisi de insan ama biri görüyor öbürü görmüyor. Görmeyen insanın şahitliği kabul edilmiyor İslam'da. Görecek gözleri olacak. Görmediği zaman şahitliği kabul edilmiyor. Aklı yerinde imanı var Müslüman ama gözleri yok onun şahitliği olmaz. Bu vasıflar bu kadar açık ve netken hiç bilenle bilmeyen bir olur mu aleytide bu kadar önümüzdeyken bu kadar net bir şekilde önümüzdeyken sen daha neyin peşindesin? Sen daha neyin peşindesin? Hayatın hep dünya peşinde koşturmakla geçiyor, hep dünya telaşıyla geçiyor. Sana çok az bir ücret teklif eden adamın bütün emirlerini yerine getirmek için canlı raş bir şekilde feryat ediyorsun. Çok az bir ücret. Ay sonunda sana 2000 TL verecek. Canlılaraç bir şekilde ay içinde yüzlerce emrini yerine getiriyorsun. Aman beni işten kovmasın. Sana ebedi hayatı ve sınırsız nimetleri vaat eden Allah'ın Allah'ın için hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Hiçbir gayretin yok. Dünyada suç işlememekten korkuyorsun, hapishaneye girmekten korktuğun için. Hapisten çok korktuğumuz için bir suç işlemiyoruz. Elhamdülillah bugüne kadar karakolun yolunu bile bilmedik. Allah'ta bildirmesin. Eee Hapisten korktuğunu için bilmek istemiyorsun karakolun yolunu. Ama cehennem hapishanesinden hiç korkmuyorsun. Namaz vakitleri boyuna gelip gidiyor. Ezanlar boyuna okunuyor. Cehennem hapishanesinden zerre kadar korkmuyorsun. Bundan büyük suç mu var ya? Sen namazını kılmıyorsun Müslüman. Bundan büyük suç mu var? Şeytan bir insan kılığına girdi. Biliyorsunuz melekler ve şeytan ve cinler kılık değiştirebilirler. İnsan ya da hayvan kılığına girebilirler. Şeytan bir insan kılığına girdi ve bir tüccar gördü. Seyahat yapacak, o yerden büyük bir mal alacak ve gelecek tekrar şehrinde satacak. Tüccara dedi ki, Müslüman tüccara, Senle ortaklık yapmak istiyorum. Benimle ortak ol, sermayenin yarısı benden, gidelim mal alalım, gelelim satalım. Beraber kazanalım. Adam tamam dedi, madem bir şeyler katacaksın sende. Dola çıktılar. Öğle ezan okundu, şeytan takip ediyor. Adam namazını kılmadı. İkindi okundu, kılmadı. Akşam okundu, kılmadı, yatsı okundu, kılmadı. Ya dedi belki kaza eder. Belki zayıf bir Müslümandır, toptan kaza eder. Biliyorsunuz Müslümanlar içinde yeni bir tür türedi, yeni bir tarikat. Toptancılar tarikatı. <gülüyor> Toptancılar budur. <gülüyor> Bunlar sabah, öğle, ikindi akşam yatsıyı kılmıyorlar. Akşam ona kadar çalışıyor, ediyor, koşturuyor, geziyor, yiyor, içiyor, eğleniyor. Ondan sonra geliyor evine, hanım diyor sen çayı koy ben şimdi namazları toptan bir kaza edeyim. Geleceğim seninle baş başa romantik bir çay keyfi yapacağız. Beş vakti peş peşe kaza ediyor. Bu yeni bir tarikat bu. Yeni geliyor bu mesajlar. Artık hangi sapık hocaya tabi oldularsa bilmiyorum. E günah namazı kazaya bırakmak büyük günahlardandır. İçki içmek gibi, zina etmek gibi, faiz yemek gibi. Namazı kazaya bırakmak da bunlar gibidir. Farkı yok. Ama toptancı. Ben toptancıyım hocam diyor. Subhanallah, subhanallah. Şeytan bekledi. Dur dedi bekleyeyim şimdi. Belki toptancıdır bu. Sabah namazını bekledi. Sabah da ezan okundu. Güneş doğduğu anda arkadaş dedi. Uyan, uyan. Adam dedi ki ne oluyor ya? Ben seninle ortaklığı bitiriyorum. Sermayemi ver, paramı ver. Ne oluyor ya? Daha malı satmadık. Ben seninle ortaklık yapamam kardeşim dedi. Ben, ben kimim biliyor musun? Kimsen kimsin dedi. Ortaklık yapıyoruz dedi. Ben şeytanım. İnsan suretinde sana geldim ticaret yapmak için. O parayla bir sürü insanı kandıracaktım. Fakat ben Allah'tan korktuğum için... Günde o bana bir kez secde et emri verdi. Bir kez Adem'e secde et dedi. Ben onun emrini bir kez yerine getirmedim. Sana her gün beş defa secde et veriyor. Sen beş defa ona secde etmiyorsun. Ben Allah'tan korkarım. Senin başına bir azap getirirse yanında olmaktan korkarım. Biliyorsunuz azap indiği zaman şahsa inmez. Yani on kişi bir yerde varsa, şimşek çakarsa bir kişiyi öldürmez Allah. Oradaki o adamın yanındaki on kişi birden ölür. Dolayısıyla... Kiminle dostluk yaptığın arkadaşlık yaptığına iyi dikkat edeceksin. Ahmaklarla, budalalarla, İslam düşmanlarıyla dostluk yapmayacaksın. Sen de helak olursun. Bir bela gelir, on kişiyi birden öldürür Allah. Sen de gidersin. Şeytan dedi ki ben Allah'tan korkarım, seninle ortaklık yapmam. Sen beş vakti kılmıyorsun. Güvensiz bir adamsın. Şeytan bile adama sen güvensizsin diyor ya. Bunu dediği bir adam. Da. Bundan daha rezil bir makam olabilir mi? Bundan daha çukur bir makam olabilir mi? Şeytanın güvenmediği adam allah Teala bizi, bu ümmeti bunlardan etmesin. Amin. Amin. Dolayısıyla bu ilimleri öğrenirsen, bu ilimleri kesbedersen dünyanın en hayırlı insanı olursun. Bak, öyle bir insan ol ki, öyle kaliteli, klas bir hayat yaşa ki, sen öldüğün zaman bırak insanların ağlamasını, yerdeki bütün hayvanlar, sudaki bütün balıklar, gökteki bütün kuşlar senin ölümünü ağlasınlar. Hocam var mı böyle bir şey? Yani onlar bilirler mi bizi? Ağlarlar mı? Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Hayrı tavsiye eden bir kimse ölürse. Bakın Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Hayrı öğreten bir kimse öldüğü zaman onun ardından gökteki, gökteki kuşlar, yerdeki canlılar ve denizdeki balıkların tamamı ağlar. Öyle bir yaşam süreceksin ki hayrı öğreten adam olacaksın. Kadın olacaksın. İnsanlara ücretsiz bir şekilde hayrı öğreteceksin. Öldüğün zaman bırak peygamberlerin senin cenaze namazına gelmesini. Bırak salih Müslümanların ağlamasını. Bütün canlılar senin gitmene ağlayacaklar. Çünkü sen ıslah edici bir adamdın. Sen kuralları hatırlatan, nasihat eden bir adamdın. Ne kadar Müslümanlar, insanlar Allah'ın kurallarına uyarak yaşarlarsa hayvanlar da bundan kazanç elde eder. Bundan fayda görürler. İnsanlar ne kadar İslam'dan kopuk yaşarsa hayvanlara da eziyet ederler. İşte bakın ülkenin çivisi çıktı. Hayvanları bilerek ezenler mi dersin? Hayvanların kulaklarını kesenler mi dersin daha vahşi olsunlar diye. Hayvanları kızdırıp birbiriyle dövüştürenler mi dersin? Horoz dövüşü alanında 250 kişi yakalamışlar. Horoz dövüşü yapıyor. Her taraf virüs kaynıyor. Her gün 100 tane, 150 tane Müslüman ölüyor. insan ölüyor ülkede. Horoz dövüşü yaptırılıyor, Hayvanları dövüştürüyorlar. Vallahi bu horozlar ahirette ne yapacak biliyor musunuz Allah Teala? Dengeyi tersine çevirecek. Horozlar bu adamları dövüştürecekler. Karıncayı özenler ezenler, böcekleri, sana zararı olmayan böcekleri, hayvanatı ezenler, üzenler, eziyet verenler. Allah dengeleri değiştirecek diyor İslam alimleri. Onu büyütecek, seni ufaltacak. Hani nasıl cinlerle bizim aramızda bir denge farkı var? Bize karşı avantajları var. Bir, çok hızlı bir şekilde seyahat edebiliyorlar. İki, görünmüyorlar. Biz onları göremiyoruz. Onlar bizi görebiliyorlar. Ahirette Allah ne yapacak? Tam tersine çevirecek. Biz cennete çok hızlı bir şekilde seyahat edebileceğiz. İki, biz onları göreceğiz. Onlar bizi göremeyecekler. Bakın bu Allah'ın dengesidir. Allah dengeyi böyle kurar. Şimdi öyle bir hayat yaşa. Hayvanlar bile arkandan ağlasın. Bak Muhammed Aleyhisselam Hazreti Ali Efendimiz'i Allah ondan razı olsun Yemen'e vazifeli olarak gönderiyor. Ve diyor ki ya Ali sana bir tavsiyede bulunacağım. Nereye birisini vazifeli yaparsa hemen ona bir nasihat ederdi Muhammed Aleyhisselam. Ya Ali bir tavsiyede bulunacağım sana. Senin vesilenle bir kişinin hidayet bulması, senin için üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Üzerine güneşin doğup battığı her şey, yani dünya, yani, yani Mars, yani Venüs, yani Jüpiter. Bunların tamamı var ya, bir kişi, tek bir kişinin hidayetine vesile oldun, içkiyi bıraktırdın, namaza başlattın. Senin için dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlı, daha üstün. Böyle bir hayat yaşayacaksın kardeşim. Böyle bir hayat yaşayacaksın. Bunun için kendini eğitmen gerekiyor. ilmi olarak kendini harekete geçirmen gerekiyor. Çalışman, gayret göstermen gerekiyor. Bir ihtiyarda kaldığınız zaman ya sohbete mi gideyim, işeme mi gideyim? Sohbete mi gideyim, 100 tane daha fazla köftemi satayım, çantamı yapayım? Ortada kaldın. İlim. İlim, Hiç dünya. Dünya asla ilim kadar üstün olamaz. Çünkü malı korumak zorundasın. İlimse seni korur. İslam alimleri diyorlar ki Süleyman Aleyhisselam'ı Allahu Teala iktiyarda bıraktı, seçenekte bıraktı. Ya hükümdarlık ve mal vereceğim sana ya da ilim vereceğim. Ey Süleyman, tercih senin. Süleyman Aleyhisselam neyi seçti? İlimi seçti, ilmi. Ama dünyanın gördüğü en zengin insan Süleyman Aleyhisselam oldu. İlimi seçtiği için Allah o ilimle beraber ona hükümdarlığı da verdi, malı da verdi. İlim, ilmi seçeceksin. Malı korumak zorundasın. Ama ilim seni korur. Senin öyle bir malın peşinde olman gerekiyor ki öldüğün zaman da kabirde yanında olacak. Mahşere gittiğin zaman da yanında olacak seni koruyacak. Mizanın karşısına geçtiğin zaman da seni koruyacak. Mal mizanın karşısında sana fayda vermez. İlim fayda verir seni korur. Süleyman Aleyhisselam. Bir kuş var. Hüt hüt diye bir kuş Kur'an'da geçer. Meaciler şimdi o kuşun konuştuğunu falan da inkar ediyormuş. Bunlar yeni sapkın fetvaları. Kuş konuşur mu ya? Mealciye dedim ki ya papağan konuşuyor. O başka hüt hüt başka diyor. <gülüyor> İlimsiz, cahil, cahil. <gülüyor> ya o da kuş sınıf olarak, cins olarak hüt hüt de kuş, papağan da kuş mu değil mi kardeşim? İkisi de kuş. Ya papağanı konuşturan Allah hüt hüdü nasıl konuşturmaz ya? Nasıl konuşturamaz ya? Cık, olmaz bizim hocamız mealinde, tefsirinde hüt hüdün konuşmadığını bunun bir... Bunun bir ilham olduğunu Süleyman Aleyhisselam'a verilen bir ilham olduğunu söyledi. Senin hocanın beyine tükereyim ben, beyine tükereyim senin hocanın. Vermişsin 500 TL, almışsın tefsirde, kafir oluyorsun. Hem 500 TL veriyor, hem kafir oluyor. Çünkü bu kitapta geçen herhangi bir mucizeyi Kur'an karınca'nın konuşmasından bahseder. Bir insanla karınca'nın konuştuğunu söylüyor Allah. Kraliçe karınca ile Süleyman Aleyhisselam konuştu diyor mu demiyor mu Allah? Ey karıncalar, hemen yuvanıza dönünüz. Süleyman ve ordusu farkında olmadan size zarar vermesin. Karıncanın sözleri bunlar. Allah bunu bize naklediyor Kur'an'da. Aa olmaz. O bir ilham. Karınca konuşamaz. Mealci kafası. Mealci kafası sakın dinlemeyin. Allah'ın verdiği kitabında bize bildirdiği bilgilerin bir kısmını kabul etmeyen İslam bu. Ilımlı İslam. Mealcilerin İslamı böyledir. Çünkü Vatikan onlara emir vermiştir. Siz İslam'ı anlatacaksınız ama Muhammed'siz İslam'ı anlatacaksınız. Kur'an'ı peygamberin yorumladığı gibi değil, bizim ve müsteşriklerin, batılıların yorumladığı gibi yorumlayacaklar. Müslümanlar yine Kur'an'a inansın ama bizim anladığımız şekilde inansınlar. Bu Müslümanlar yer mi sizi be? Bizim bu kadar alimimiz varken, bu kadar peygamberimiz varken yer miyiz sizin tafralarınızı? Yer miyiz? Süleyman Aleyhisselam'la bir kuş var. Hüt hüt. Bu kuşun özelliği ne? Abdullah İmd Abbas radıyallahu diyor ki bu kuşun özelliği uçtuğu zaman uçarken... Yerin altındaki su damarlarını görebiliyor. Yer bu kuşa, bu kuşa bir bir cam parçası gibi. Camın altına baktığımız zaman, üstten cama baktığımız zaman altında ne var ne yok görüyoruz. Bir kavanozun içinde ne var? Bezelye var mı? Bal mı var? Çünkü cam o, görebiliyorsun. Hütfüde yer böyle. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, ordumla bir yere gideceğim ama bu orduya su lazım. Yıkanacaklar, abdest alacaklar, su içecekler. Yoksa savaşa gidemeyiz. O gideceğimiz yer kurak bir yer. Suları bulmamız lazım. Bizim nasıl bulacağız? Allah Teala vahiy de vermiyor. Vezirlerine dedi ki su bulma konusunda en usta hayvan kimdir? Vezir Asaf Allah ondan razı olsun dedi ki su bulma konusunda usta hayvan hüdü Allah bu işin ilmini ona vermiştir. O hayvana soracağız. Hemen hüdüdü çağırın dedi Süleyman Aleyhisselam. Hüdüd dedi ki ben sana bu işi gösteririm, bildiririm. Bakın bir peygamber, bir insan dünyanın gördüğü en zengin insan ve o anda dünyada en ilimli insan ama o iş hakkında bir bilgisi yok. Allah o işin bilgisini ona vermemiş. Bir kuşa sınavı etmeyeceği, irade vermediği bir kuşa o işin bilgisini vermiş Allah. Hüt hüt kuşu. Allah peygamberini bu kuşa muhtaç kılıyor. Muhtaç. Kur'an diyor ki: "Allah size emanetleri ehli olanlara vermenizi emreder." Eh, o işin ehli kimse emaneti ona vereceksin. Hiç yerinme, utanma, sıkılma. Ben hocayım, bu işi ona mı soracağım? Deme kardeşim, bilgisayar işini o adam senden daha iyi biliyor. Klima işini o adam senden daha iyi biliyor. Ben bir dua ederim, şimdi Allah bana klimanın bilgisini verir. Bu klimamın temizliğini ben kendim yapabilirim. 200 TL cebimde dursun canım. Hayır kardeş, bu iş böyle olmaz. O adamın rızka ihtiyacı var. Ve senin de o klimayı tamir ettirmeye ihtiyacın var. Sen cebindeki paranın bir kısmını o adama vereceksin. O adam da o işin ehliyeti, ehliyetine haiz olarak o klimayı temizleyecek. Allah dünyanın dengesini böyle kırmıştır. kılmıştır. Hep birbirimize muhtaç kılıyor Allah bizi. Bu işte de hütfüde muhtaç kıldı Süleyman peygamberi. Allah'ın selamı olsun. Şimdi müfessir Nafi diyor ki Abdullah i̇bn Abbas'a ya bu kadar ince bir kuş, bu kadar özelliği olan bir kuş yere bakıyor, toprağa bakıyor, toprağın altındaki su damarlarını görebiliyor. Peki bu kuşa toprağın altında bir tuzak kuruyorlar. Birkaç santimlik tuzağı göremiyor. Üstüne toprak serpiştiriyorlar. Ve bu kuş toprağın üstünde gidiyor yemleri yemlerken ip bu kuşu bağlıyor ve tuzağa düşüyor, yakalanıyor. Bu kuş nasıl bu tuzağa düşüyor? Efendim diyor Abdullah İmdi Abbas'a, İmam Nafi. Abdullah İmdi Abbas diyor ki, kader gelip çattığı zaman gören gözler kör olur. Ben çok akıllı bir adamım, ben asla bugüne kadar kimse tarafından kandırılmadım, hiç tuzağa düşmedim Kader gelip çattığında gözler kör olur. Allah seni bir iş hakkında sınav etmeyi murad ettiyse, hemen profesör olsan bak iki tane üniversite bitirmiş bir dekan, profesör, dekan bütün profesörlerin lideri. Bir telefon dolandırıcısı gelir, FETÖ'den hakkınızda işlem var. E, evinizde, kasanızda ne kadar para varsa hemen bize getireceksiniz. Kasandaki yüz elli bin TL'yi elinle götürürsün, ilkokulu bitirmiş adama teslim edersin. Dekan, ilkokulu bitirmiş cahil adam. Fakat bir tuzak kurmuş, İşi hırsızlık yapmak, dolandırıcılık. Bu da o anda bir iki telefon, arka taraftan telsiz sesleri falan adamın polis olduğunu falan sanıyor. Ve gidiyor 150 bin TL'yi adamın eline sayıyor. Kader gelip çattığı zaman en keskin zekalı adam bile olsan bağlanırsın. Aklını o anda çalışmasın. O sınavı çekeceksin. O imtihanla Allah seni sınav edecek, çekeceksin. Bakalım bu sahtekar kendisini kazıkladığı için suçu bende mi bulacak? Yani o sınavı kendisine verende mi bulacak yoksa o sahteki adam bulacak? Nerede bulacak? İnsanların bir kısmı ne yapıyor? Bunlar cahil kısımlar. Neden Allah bu dolandırıcının beni dolandırmasına izin verdi? Diyor. Yahu Allah peygamberlerinin öldürülmesine izin verdi. Sen kimsin? Peygamber demek ne demek biliyor musun? Yeryüzünde Allah'ın halifesi ve en sevdiği insan. Yahudi ırkı, ırkçı bir millet. 300'den fazla peygamberi öldürüyor. Allah'ın kendine gönderdiği 300'den fazla peygamberi öldürüyor. Zekeriya Aleyhisselam'ı testereyle kesiyor. Yahudiler. Allah niye buna izin verdi? Hadi ver cevabını. Sen mi daha kıymetlisin, peygamber mi daha kıymetli? Bu alem bir sınav alemi, bir imtihan alemi. Sen de sınav edileceksin. Şaki de, o sapkın adam da sınav edilecek. Peygamber de sınav edilecek. Ve şunu unutma, sınavların, imtihanların en büyüğü peygamberlere gelir. Sonra derece derece aşağı doğru gider. Peygamberler, salihler, sıtıklar diye aşağı doğru gider. Hadise budur kardeşler. Bu ilindir. İlmin peşinde koşturursan Allahü Teala seni çok çok güzel bir yaşam içinde sürdürür. Hem dünyalığını verir. İnsanlar seni o kadar sever ki, hayatını kurtardığın insanlar seni o kadar sever ki çayını ayağına kadar getirir. Ülkenin en güzel çayını senin ayağına kadar getirir. Adam seni çok sevmiştir. Ve sana ülkenin en güzel organik Sıfır kimyasal gübreli çayını senin ayağına kadar getirir. Çünkü seni sevmiştir. Bu sevgiyi kim verdi? Sen bir adama trilyon versen kalbindeki sevgiyi alamazsın. Kalbi sana meyletmez. Menfaat için kullanabilir seni. Ama bir adama faydan olursa, o adama ilim verirsen ve hayatında bazı şeyleri düzeltmesine vesile olursan, Allah onun kalbine senin sevgini sokar. Ve bir şeyler yapmam lazım der. Ama bu adam para kabul etmiyor. ve bari sevdiği bir şeyleri götüreyim der. Ve sana hediye vermek ister. Sana zorla hediyeler getirirler. Bak, ilmi iste, ilmin peşinde koş ve insanların iyiliği için çalış. Allah sana dünyada da verir, Süleyman Aleyhisselam'a verdiği gibi. Hadise bu. Biliyorsunuz bizim ilimde zirve imamlarımızdan bir tanesi İmam Ebu Hanife. Allah ondan razı olsun. Medine'den bir grup. İmam Şafii'nin talebeleri kendisine geliyor. Bir ihtilaf var. İhtilaf şu. İmam Fatiha'ya okuduğunda ya da Zamm-i Sure'ye okuduğunda... Biz arkasında onunla beraber okuyacak mıyız, okumayacak mıyız? Ebu Hanife Hazretleri hadis-i şeriflerden aldığı delillerle şu fetvayı veriyor. İmam Fatiha okuduğunda cemaat içinde okur. Cemaat okumak zorunda değildir. Tesbihatları, tekbirleri yapar ama Fatiha ve Kur'an okuyuşunu cemaat yapmaz. İmam Şafi'nin fetvası Hadis-i şeriflerden aldığı delillerle. Bu imamlar içtihatları kafalarına göre yapmazlar. O öyle dedi ama ben böyle diyorum. Böyle olmaz. Ayet ya da hadise dayanmak zorunda. İmam Şafii de diyor ki biz de imam okusa da arkadaki cemaat okumak zorundadır. Şafii'nin talebeleri geliyorlar İmam-ı Azam'a. Münazara yapacaklar. Yanlış olduğunu ispat edecekler. İmam-ı Azam bakıyor karşısında on tane alim. Diyor ki nedir mesele? Konu bu ihtilafımız var. Seninle münazara yapmaya geldik. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki mesele bu mu? Evet bu diyor. Diyor ki şimdi ben on kişine münazara yapamam. Aranızdan birinizi sözcü yapın. Sözcü benim karşıma gelsin. Onunla konuşayım, münazara yapayım. O kazanırsa, o galip olur. Benim delillerim sağlam çıkarsa ben galip olurum. Onlar tamam diyorlar, sözcüğü bu yaptık. Bir tane aralarındaki en iyi konuşan ve en iyi bileni sözcü yapıyorlar. Şimdi İmam-ı Azam diyor ki, ben diyor bu kişiyle münazara yaptığımda hepinizle münazara yapmış olacak mıyım? Evet, hepimizle münazara yapmış olacaksın. Ben bu kişiyi delilimle yenersem, sizi de yenmiş olacak mıyım? Evet, biz onu imam seçtik, bizi de yenmiş olacaksın. Bu kişi beni deliliyle yenmiş olsa, siz beni yenmiş olacak mısınız? Evet. Biz de seni yenmiş olacağız diyorlar Ebu Hanife. Ye. Şu halde bu münazarayı ben kazandım. Ebu Hanife de şu halde münazarayı ben kazandım. Neden? E çünkü siz kabul ettiniz bir sözcü diğer kişiler yerine konuştuğunda diğer kişilerin konuşmasına gerek yoktur. Siz de benim karşımda konuşması için bir sözü getirdiniz mi getirmediniz mi? Getirdiniz. İşte o benimle konuştu. Aynen bunun gibi imam cemaatin vekilidir. İmam kıraat ettiğinde ya da imam dua ettiğinde cemaat duayı tekrarlamak zorunda olmaksızın ya da Kur'an kıraatını tekrarlamak zorunda olmaksızın aynı imam gibi söylemiş sayılır. Dinimiz İslam'da diye o gelen alimleri susturuyor. Ebu Hanife ilimde zirve. Neden ümmetin yüzde altmışı Ebu Hanife'ye tabi? Çünkü Kur'an ve sünneti en iyi bilen alimlerden bir tanesi. Sen hayat kurtarmak istiyor musun? Kur'an ve sünneti iyi öğren. İyi öğrenirsen kimsesini saptıramaz. Bir dava geliyor Ebu Hanife'ye. Dava şu, adamın bir tanesi yemin ediyor. Allah adına yemin ederim, şu olayım olsun. Karımla Ramazan vakti cima yapacağım. Cinsel ilişki, cinsel münasebet yapacağım. Ramazan vakti oruçluyken bir adam eşiyle cinsi münasebet yaparsa cezası nedir? 60 artı bir. Kazası da bir gün. 60 gün üst üste oruç tutacak. Arada bir gün sektirirse orucunu tekrar başa döner. Bu 60 günü hayatı içinde muhakkak iki ayda tutmak zorunda. Ama bu yemini de yapmış. Olayı vuku bulmuş. O hocaya gidiyorlar, o alime gidiyorlar. Cevap veremiyor. Yapacağız. Yapacak bir şey yok diyor. Kefaret yapacaksın. Ebu Hanife'ye geliyorlar. Ey imam bir çıkar yol bir fetva yok mu bu işe? Bu adamı kurtaralım bu işten? Ebu Hanife diyor ki tabii çok kolay bir yolu var. Adamla kadın seferi olarak seyahat ederler. Seferiye oruç tutmak farz değildir. Ramazan ayında oruç tutmaz. Seyahat ettiği gün içinde gittikleri yerde cıma ederler. Ve olay kapanmış olur. İlinde zirve, zekada zirve. Allah ona rahmet etsin. Amin. Cennette Mevla Teala ellerini öpmeyi bize nasip etsin kardeşler. Amin. Amin. Mevla Teala öyle buyurdu. Şu halde enbiuni bana söyleyin bakalım. ''Şunların isimlerini bana bir söyleyin bakalım.'' Dedi meleklere. ''Bilmiyorsun, bilmediğin zaman ne söyleyeceksin?'' Dünyada, kabirde sana sorulacak olan sualleri bilmediğin ve çalışmadığın zaman, ibadetinle, yaşam tarzında bu sorulara hazırlıklı olmadığın zaman ne cevap vereceksin? Kemkümü etmeyecek misin? O hadis-i şerifte bildirilen adam gibi. ''Ya neydi bunun cevabı? Ne diyecektim?'' Halbuki sual çok basit. ''Menn rabbuke.'' Rabbim kim?'' Buradaki herkes der ki Rabbi Allah Celle Celaluhu, Rabbimiz Allah der. Ama işte orada ona göre bir yaşam sürmezsen, dünyadayken Rabbinin Allah olduğunu ispat etmezsen orada bu cevabı veremeyeceksin. Kitlenip kalacaksın. Neydi acaba bunun cevabı diyeceksin. Allah bizi bunlardan etmesin kardeşler. Bakın, İslam alimlerinden bir tanesi şöyle diyor. Hasta yemek yemez, su içmezse ve ilaç almazsa ölmez mi? Herhangi bir hasta bu üçünü yapmak zorundadır. Bu üçünü yapmazsa ölür. Aynen bunun gibi ilim almayan, hikmet almayan bir kalp ölmez mi? Ne sohbet dinler, ne sohbete gelir, ne kitap okur. Varsa yoksa iş güç. İşe git, eve gel. İşe git, eve gel. Hafta sonu lokantaya git, eve gel. Bütün hayatı bu. Bütün hayatı bu. Rutine bağlamış artık. Ama kendisini geliştirme noktasında hiçbir adım yok. Allah'a doğru bir tane adım atmıyor. Ve salih dostları da yok. Etrafında bir tane insan bunu çekip, ya arkadaşım gelsene bir sohbet meclisimiz var ya. Gel. Bir sohbetimizi izle. İki tane mesele öğrensen kârdır. Kârdır. Hayatını kurtarır. Diyen bir tane salih arkadaşı da yok. Çok küçük bir, bir karınca gibi fanusun içinde yaşayan bir karınca gibi çok küçük bir dünya içinde gidip geliyor. Rutine bağlamış artık. Bu nasıl iş ya? Yazık değil mi? Davut ve Câluhut'un savaşı vardır Kur'an'da. Câluhut İslam düşmanı bir kumandan, Davud, Davud Aleyhisselam da bir peygamber. allah Teala ona ilim ve hikmet verdi. Davud akıl mesabesindedir, Calut nefs makamındadır. Davud'a Allah ilim ve hikmet vermiştir, Calut ise nefsiyle hareket eder, kibriyle gururuyla hareket eder. İkisi savaştı, savaşı kim kazandı? Akıl kazandı. Davud, Calut'u öldürdü. Calut'u öldürmesinin hemen akabinde Allah ona ordusunun liderliğini, devletinin liderliğini verdi. Sonra bir eş verdi, eşinden de Süleyman aleyhisselam dünyaya geldi. Süleyman peygamber de dünyaya hükmetti. Aklını her zaman nefsinin önüne koyacaksın. Hislerinle, duygularınla, bağımlılıklarınla hareket etmeyeceksin. Ben bu, bu noktada za zayıfım, zafım var. Bu, bu senin bağımlılığın, bu senin zaafiyetin. Onunla hareket etme, aklınla hareket et. Şunu de, Allah bu işten razı mı değil mi? Senin bu paranın bir kısmını kumara vermek olayından... Allah razı mı değil mi? Senin bu arabada giderken yüksek sesle şehveti tahrik eden müzikler dinlemenden Allah razı mı değil mi? Ama ben buna alışığım arabaya bindiğim al o radyoyu açmadan duramıyorum. Duramıyorum o radyoyu muhakkak açmam lazım. Canları da açacağım dışarıdan müzik sesim her tarafa yayılsın. İnsanların akılları da bulandırayım. Ben buradayımı her tarafa duyurayım. Allah bu işten razı mı değil mi? O nefs, onu isteyen nefs, calut o. Sen Davut olacaksın. Akıllı hareket edeceksin. Akıl uyuşturulmak istemiyor. Akıl uyuşturucu istemiyor. Akıl içki istemiyor. Uyuştur uyuşturulmak akla aykırı bir şey. Neden İslam bütün uyuşturucuları yasakladı? Çünkü senin düşünmeni, seni haramlardan, günahlardan sakınmanı alıkoymak için gerekli olan akıl zayıflıyor. Uyuşturucu aldığı anda, içki aldığı anda. Zayıflıyor. Ve düşünmesi gerektiği gibi düşünemiyor. Düşünemediği zaman ne oluyor? Tuzağa düşüyorsun. Ben hayatta içki içmem diyen adam içki peşinde. İçki masasına oturmuş. Ben hayatta zina etmem, ben o işe hiç girmem diyen adam zinanın koynunda. Nefsiyle hareket etti, aklıyla değil. Allah Teala azizleri bizi nefsine düşkün olanlardan değil, aklına, ilmine, aşkına düşkün olanlardan, olanlardan etsin kardeşler. Amin. Amin ya, <gülüyor> Bu aklı da neye göre sevk edeceksin? Kur'an ve sünnete göre sevk edeceksin. Aklı Kur'an ve sünnet yolunda hareket ettirmediğin zaman yani ışık yolunda hareket ettirmediğin zaman karanlık olduğu zaman gözlerin ne kadar keskin olursa olsun orada bir ışık yoksa göremezsin. Her taraf karanlık hiç ışık yok. Ama benim gözlerim kör değil görmem lazım. Karanlıkta göremezsin. Bizim ışığımız nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve onun tabi olmamızı farz kıldığı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları almadığın zaman önüne bu ışığı almadığın zaman karanlıktasın. Hiç karanlıkla aydınlık bir olur mu? Diyen Allah Teala'yı boşa çıkartabilir misin? Mümkün mü? Şimdi meaciler ne diyor? Senin aklın yok mu? Senin aklın yok mu? Doğruyu bulmak için akıl yeterlidir. Hadis okuma. Alimlere tabi olma. Gerek yok. Hocanın Kur'an mealini al. Doğruyu bulman için bu meal senin için yeterlidir. Meal yetmez. Tefsir lazım. Tefsir yetmez. Muhammed Aleyhisselam'ın tefsiri olması lazım. Bu kitap Muhammed Aleyhisselam'a indi. Dolayısıyla ondan daha iyi bu Kur'an'ı bilebilecek olan hiç kimse yoktur. O zaman ben ne yapacağım? En önce herhangi bir ayeti anlamak istediğimde Muhammed Aleyhisselam'a bakacağım. Nasıl oldu? Ne oldu ki bu ayet indi? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bu ayeti yaşama noktasında örnekliği nedir? Buna bakacağım. Aklın yeterli değil mi? Akıl yetmez mi? Senin aklın yok mu diyen mealciye ne diyeceksiniz? Senin aklın yok mu? Evinde patlayan ampulün yerisini sen üret. Madem senin aklın var sen üret. Ampulciye, bakkala, markete ihtiyacın yok. O ampulü üreten fabrikaya ihtiyacı yok ki senin. Sen üretebilirsin bunu. Aklın yok mu senin ya? Bu nasıl saçma sapan bir şeyse senin aklın yok mu? ayete sen kendi mana ver demek de bu kadar saçma sapan bir şeydir. Madem sizin aklınız var Niye hava raporunu almak için telefona bakıyorsunuz, telefondaki o hava durumu uygulamasına bakıyorsunuz? Gökyüzüne bakın ey mealciler, bakın gökyüzüne. Yağmur yağacak mı, yağmayacak mı? Yarın hava nasıl olacak, gökyüzüne bakın anlayın. Sizin aklınız yok mu? Sizin gözleriniz yok mu? Ey mealciler, ey peygamber düşmanları, ey Vatikan'ın Müslümanları, aklınız yok mu sizin? Bakın gökyüzüne, hava durumu raporuna, telefona bakmanız, lüzum kalmasın, haberlere bakmanıza lüzum kalmasın. Niye raportörlere bakıyorsunuz? Hava durumu haberlerini seyrediyorsunuz ya da telefona o uygulamaya giriyorsunuz. Neden? Çünkü her işi ehli yapar. Her işin ehli vardır. Araba kaportasının ehli varsa, gözlerimin bozukluğunu giderecek olan göz doktorunun, göz doktoru varsa, bu işin bir ehli varsa, bu Kur'an'ın da ehli vardır. Ehli Muhammed Aleyhisselam'dır, ehli sahabedir, ehli tabiindir, alimlerdir. Sen onlara bizim ihtiyacımız yok deyip de halkı, Peygamber ve sahabeden, alimlerden kopartırsan, ayırırsan insan sayısınca din ortaya çıkar. Kardeşim bir tanesi bana yazmış. Hocam diyor, cemaatler bölüyor. Tarikatlar, cemaatler bölüyor. Kardeşim ne bölüyor? Cemaatler olmasa 86 milyona bölünürsün. Cemaatler bölünmeyi azaltıyor. Cemaat kaç tane cemaat var? 10 tane cemaat var. Ona bölünmüşsün. Dua et. 10 tane cemaat olmazsa 86 milyona bölünürsün. Neden? Çünkü 86 milyon insanın 86 milyon tane aklı var. 86 milyon insan şunu der. Benim anladığım, Kur'an'dan anladığım bu. Ben böyle anlıyorum. Yahu Muhammed Aleyhisselam öyle anlamamış, öyle yaşamamış. Sen nasıl böyle anlıyorum? Benim anladığım Kur'an'da gaz çıkarttığın zaman abdest bozulmaz. Ben sana şimdi bir gaz veririm buradan. Bir gaz veririm. Bir döner ekmek gazıyla öyle bir rahatlatırım ki seni. Böyle iş olur mu? Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri gaz çıkarttığı anda hemen gitmişler abdest almışlar. Yani sen bu Kur'anı onlardan daha iyi bildiğimi iddia ediyorsun. İşte bu, bu fantazik İslam'dır. Cemaatler bölmez. Aksine, cemaatler bölünmüş olan 86 milyonu birleştirir, on farklı parçaya böldürür ve on farklı cemaatte suali sorduğun zaman aynı şeyi söyler. Kur'an, Sünnet, icma ve kıyas. Olay bu kadar basittir. Cemaatler, İslam 86 milyona bölünmesin diye var. Muhammed Aleyhisselam'ın sahabileri. Bunların mezhepleri yok muydu? Bunlar sorulan fıkhi suallere hep ayrı içtihatlarla cevap vermediler mi? Aynı sual Aişe annemize de soruluyor. Aişe anamız başka bir fetva veriyor. Abdullah ibn Abbas'a da soruluyor. O başka bir fetva veriyor. Buna fıkhi hikayede denir. Onun mezhebi başka. Abdullah ibn Abbas'ın mezhebi başka. Aişe annemizin mezhebi başka. Allah ikisinden razı olsun. Olay bu. Ama sen yok ben onlara gitmem dersen ben doktora gitmem, açık kalp ameliyatımı kendim yaparım demiş olursun. Ve sana halk lisanında geri zekalı derler. Geri, yumuşattım, aklı evvel derler, aklı evvel. Böyle bir şey olur mu? Kalp ameliyatı olmak zorundaysan, damarların, bacağındaki damarların göğsündeki kalbe takılmak zorundaysa doktora gitmek zorundasın. Ben yaparım diyemezsin. Buna intihar denir. Adamı alır hapse atarlar. Sen nasıl kendi? Kalp ameliyatını kendim yaparım dersin ya. Ayeti bitirelim kardeşler. Hadi bakalım şunların isimlerini sayın dedi Allah Teala meleklere. İn tüm sadıqin eğer sözünüzde doğruysanız. Eğer sözünüzde sabit duruyorsanız, haklı olduğunuzu düşünüyorsanız ey melekler. Deyince melekler ne oldu? Sayamadı, kitlemde kaldı. Sonraki ayetlerde Adem Aleyhisselam dedi ki say. Adem Aleyhisselam bütün her şeyin ismini sayınca melekler dedi ki. Yerleri ve gökleri yatan Allah bilir. Biz bilemeyiz. İtiraf ettiler. Allah melekleri ilzam etti. Adem Aleyhisselam'a öğrettiği bilgiyle. Kardeşler, Adem Nebi'ye verdiği ilim gibi her birimizin dua etme hakkı var. Ya Rabbi ben de her hafta ilim meclisine gittiğim bir meclisim var. Okuduğum kitaplar var, dinlediğim alimler var, hoca efendiler var. Devamlı ilmimi artırmak istiyorum. Senden de vehbi ilim istiyorum Allah'ım. Kalbime hikmetini akıttı. Amin. Kalbime, muhabbetine, aşkına akıt diye Allah'ımıza dua edelim kardeşler. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Sabırla, selametle bizi dinlediniz. Allah nasip ederse inşallah önümüzdeki hafta bir operasyon geçireceğim gözlerimden. Çıkıp çıkmama durumum belli değil, ona göre size haber vereceğim. Duanızı istiyorum. Bir katarakt operasyonu, bir, bir lens, gözün içine sokulacak olan bir lens olacak. Bu gözlüklerden kurtulmak istiyorum kardeşler. Benim hareketimi kısıtlıyor. İnsan dövemiyorum. Gözlüklerle adam dövmek çok zor. <gülüyor> İşin şakası bir tarafa. İnşallah planımızı yaptık. Hesabımızı yaptık. Bu ameliyatı operasyon olacağız. Gerekli araştırmaları yaptım. Doktorumuzu da bulduk. Dua istiyorum. Kendimizi doktora emanet edeceğiz. Şifamızı Allah'a emanet edeceğiz. Sizden de dua isteyeceğiz. Rabbimiz Teala gözlerimi, 20 yaşındaki o keskin gözlerimi. 20'den 40'a kadar ben gözlük kullanmadım. 20 yaşında gözlük kullanıyordum. Bir dua yaptım. Allah duamı kabul etti. 20 sene benim gözlük gözlük kullanmayı nasip etmedi. Şükürler olsun. Aynı o, o e, durumumu istiyorum. Allah Teala'dan ki çok daha kolay bir şekilde okuyayım ve insanlara aktarabileyim ilmimi. Anladım ki bunun yöntemi bıçak altına yatmak, bir ameliyat geçirmek. İnşallah bunu yapacağız. Dumanızı bekliyorum kardeşler. Mevla Teala Hazretleri Şafii ismi şerifi hürmetine ne kadar şu anda hastanede yatan Müslüman kardeşim varsa. Şu anda en çok yatanlar nefes alamamaktan dolayı yatıyorlar. En tübedeler. Bu Müslüman kardeşlerimin tamamına Şafii ismiyle şifa versin. Amin ya Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi rabbil El Fatiha.